İshak saygılı anlatıyor. Geçicilik Üzerine Herkese merhaba. Öncelikle önemli bir girişim olduğunu düşündüğüm bu podcast dizisine beni davet ettikleri için sanat kritik ekibine teşekkür ediyorum. Yas işi Freud'un kuramında hayati bir noktada durmaktadır. Bu açıdan kısa olsa da Freud'un daha sonra açacağı pek çok fikri içinde taşıması açısından 1916 yılında yayınlanan geçicilik üzerine metni oldukça önemlidir. Ben de bu kısa konuşma için bu metnin üzerinden ilerleyerek yaz süreçlerine ilişkin kısa bir tartışma yürütmeye çalışacağım. Dünya üzerindeki her şey geçicidir. Canlılık, güzellik, coşku, ölüme, solmaya yazgılıdır. Ve bu katı yazgı karşısında insan, çaresizlik, direnme, inkar gibi pek çok farklı tutuma sürüklenecektir. Böyle durumlarda nasıl bir tutum alınacağı, Freud'a göre hem yaşam olun takdir etmek için hem de o kişinin ruhsal olgunluk düzeyini göstermesi açısından hayati önemdedir. 1913 yılında bir arkadaşı ve bir de genç yaşına rağmen şimdiden ünlü olan bir şair ile yaptıkları bir kır gezintisinden söz ederek başlar yazısına Freud. Genç şair doğaya baktığında bir acı duyumsamaktadır. Ölüme yazgılı, yok oluşa yazgılı bu güzellik onun yüreğini yaralamaktadır. Freud buna itiraz eder. Ona göre bu geçicilik karşısında bir isyana ya da bir hüzne kapılmak ve anın keyfinden uzaklaşmak, dünyanın güzelliğini ıskalamaktır. En nihayetinde, geçicilik en fazla geçici olanın kıymetini arttırabilirdi. Hem bir şeyin geçip gidecek olması, onu ender bir deneyime dönüştürmez mi? Daha kıymetli yapmaz mı? O zaman... Neden henüz kaybedilmemiş olanın anın hazzını yaşamak yerine kedere boğulmalı insan? Freud yazısında arkadaşlarını ikna edemediğinden yakınır ve bizleri ikna etmeye koyulur. Freud'a doğrudan ses verebiliriz bu noktada. Tek bir gece için açan çiçek bize sırf bu yüzden daha çirkin görünmez. Bugün hayranlıkla izlediğimiz tüm resimlerin ve heykellerin yok olacağı, toz zerrelerine dönüşeceği bir gün gelecektir ya da bizden çok sonra gelecek bir neslin bugünün düşünürlerinin ya da şairlerinin yazdıklarını anlamayacağı bir zaman gelecek ya da dünya üzerinde tüm hayatı ve canlılığı sona erdirecek jeolojik bir çağ gelecektir. Tüm bu güzellik ve kusursuzluğun değeri yalnızca kendi duygusal yaşamlarımız tarafından üretilirler ve bu nesneler var olmak için bize ihtiyaç duymadıklarından ötürü mutlak zamandan da azad edirler. Freud, Sokrates'in ayak izlerini takip eder ve güzel olanı kendi içinde bütünlüğü ve bize gereksinin duymaması ile tanımlar. Şölen metninde Platon'un konuşturduğu Sokrates'te güzelliği kendi içinde bütün oluşu ve bize ihtiyaç duymaması ile tanımlar. Bu yüzden platonik aşk karşılık beklemez. Çünkü güzel olan kendi içinde bütün olduğu için bir başkasını sevmeye gereksinim duymaz. Freud, zamandan azade olan biz onu sevsek dahi bir sonraki anda yanımızda olmayan, olamayacak olan, geçici olan bu güzellikle ilişkisinde, onu kıymetlendirebilenlerin yaz kapasitesi yüksek olanlar olduğunu düşünüyor. Freud için yokluğu, geçiciliği kabul etmek, ek bir ruhsal emek istemektedir. Bu yazıdan bir yıl önce, 1915 yılında, Savaş ve Ölüm Zamanı üzerine düşünceler metninde, bilinç dışında ölümün ve negatifin, yani yokluğun olmadığını söyler. Dolayısıyla her insan biniş dışında ölümsüzdür. Örneğin çocuklar ölüm kavramını ancak sonradan öğreneceklerdir. Yani Freud'un insanı kavradığı biçimiyle insan var olanın yitirilmesini anlayamamaya yazgılıdır adeta. Yani yas her zaman ek bir ruhsal emek gerektirecektir. Ona göre yas için gösterilen çaba ölümü ya da ölüyü kutsamaktan öte... Yaşamı değerli kılmanın yoludur. Aslında geçicilik üzerine metninde umutludur Freud. Tüm insanlığı kasıp kavuran, Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı umutsuzluğa karşı bir umut bırakır. Ona göre savaştan sonra kayıplarının yasını tutanlar, hızla eski dünyayı hatta belki de daha güzelini kuracaktır. Peki kimdir bu güzel tezlere ikna olmayan ya da olamayan genç şair ve arkadaşı? Lehman'a göre öyküdeki sessiz arkadaş Louis Salome, genç yaşına rağmen daha şimdiden ünlü olan şair ise Rilke'dir. Rilke, o yıllarda depresif bir dönem geçirmektedir. Freud'un Rilke'ye ilişkin tespitleri karşılaştıkları zaman için doğru olsa da, yaşam her ikisinde farklı yönlerde ilerletir. Freud'un karşılaşma için verdiği tarih olan 1913'ten 10 yıl sonra Rilke, tam aksi istikamette başka bir noktaya gelmiştir. Güzelliğin bize ihtiyaç duymadığını değil, tam aksine dünyanın bizim yardımımıza gereksinim duyduğunu duyumsamaktadır. Duyun ağıtlarında bu izlere sıkça rastlamak mümkündür. Aslında geçiciliği kabullenen, sevgiyi, baharı ve ölümü yan yana getiren birkaç dizisini paylaşacağım şimdi. Yeryüzü, bu değil mi istediğin? Bir görünmez uyanış içimizde. Kurduğun düş bu değil mi? Bir kez görünmez olmak. Yeryüzü. Görünmez, başkalaşım değilse ne yüklediğim büyük ödev. Yeryüzü, sevdiğim, istiyorum. İnan, tüm baharların gerekli değil beni kazanman için. Yalnız bir tanesi, bir tanesi kanıma çok bile artık. Ben, atsız, seni seçtim kendimi, çok uzaktan. Her zaman haklıydın sen, senin kutsal buluşundur dostumuz ölüm. Yaslan kaçmakla suçlanan eğer gerçekten de Rilke Kat ettiği mesafe aslında Freud'un arzu ettiği yönde olmuştur. Oysa Freud'un düşünsel seyri savaşın bitimiyle beraber aksi yönde olmuştur. Savaş sonrası İspanyol gribinde üçüncü çocuğuna hamile olan kızı Sofia'yı, ardından Sofiyanın yadigarı olan torunu Heinz'ı tüberkülozdan kaybeden Freud, kuramsal olarak da farklı bir yönde ilerler ve ölüm dürtüsünü kuramanın merkezine taşır. Ancak Freud... Her zaman sanatçıların sezgilerine de güvenmiştir. Yıllar sonra dostluğu Bisfangere yazdığı bir mektupta aslında iyileşmeyen acısından ve yasından söz etmiştir. Bulabildiği tek yolun sevgiye tutunmak olduğunu söylemiştir. Bu mektuptaki fikir daha sonra uygarlığın hoşnutsuzluğu yapısında çıkar karşımıza. İnsanın kader karşısındaki çaresizliğine yeniden değinir. Kader tanrıçısı Ananke karşısında Zeus'un bile boynu kıldan incedir. Ananke'nin Roma'daki adı Necessitas'tır. Yani Hesiod'un söylediği gibi olması gerekenler olacaktır. Kader karşısında insanın tüm üretimleri kırılgan ve incinebilirdir. Yapıtları, ilişkileri, hayatı kırılgandır insanların. Bunca kayba karşı insanlara yine de direnme gücü veren şey Freud'a göre çalışmak ve sevgidir. İnsanı bir bakıma bir Sisyphos gibi düşünebiliriz. Sisyphos'u her ne kadar gülerken tahayyül etmek gerek dese de Albert Camus. Sisyphos yalnızdır, kardeşlikten uzaktır. Freud'un çalışmanın yanına eklediği Eros, bu bağlamda insanın yazgısıyla olan mücadelesini Sisyphos'unkinden çok öteye taşımaktadır. Freud'un yaz çalışmasına bu bağlamda artık kaybın onarılması ya da bir ikame ile boşluğun doldurulmasından öte, yaşama ve yaşamdaki ötekilere tutunmak, çalışma ve sevgi yoluyla hayata tutunmak olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Freud için yas uğraşı plastik bir iyileşme ya da kaybın kazanca dönüştürülmesiyle ilgili değildir. Artık yas uğraşı yaşamın daimi parçasıdır ve yaşam olana tutunmanın ana yoldur. Bugün günümüzde yine anenke her zamanki zalimliğinden ödün vermiyorken yapılacak olan en iyi şey dayanışmayı ve düşünmeyi sürdürmek olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.